Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Tuna Tunalı'ya teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Emre Dağtaşoğlu Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Cemil Koçgün'ün Aşkı Pervaz isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türküyle başlayacağız. Türkünün künyesi Dersin Pertek, Söz ve Müzik, Süleyman Kaya, İsmail Oğuz olarak not edilmiş. Fakat türküyle ilgili ve künyeyle ilgili Birkaç şey söyleyeceğim ama önce türküyü dinleyelim istiyorum. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2. Vardım dostum bahçesine. <gülüyor> bahçası na dost bahçası küllüğüldür vardım dostum bahçası dost bahçası küllüğüldür oturmuş tahtı sarayına tahtı saray türüğüldür Tahtı sarayına Tahtı saray Türlü güldü Gül çarşı pazar gül üstandım Gül alırlar gül satarlar cemu cemaat gül Türkünün künyesini az önce sizlere albümde not edildiği şekliyle aktarmıştım. Fakat halk müziğine aşina olan dinleyiciler fark etmiştir ki bu türkü Erzincan yöresine ait olan ve aşık daimiden derlenen güldürgül diğer ismiyle Bugün Ben Pirimi Gördüm isimli türkünün bir varyantı. Bu türkünün sözlerinde de birçok kişi e, tapşırmayı Hatayi olarak okuyor fakat Hatayi'nin divanına baktım ben. Elimdeki en geniş çalışma Saadettin Nusret Ergun'un hazırladığı Hatayi Divanı. İstanbul Marif Kitaphanesi'nde basılmış. 1946 basımı. Bu divanda bulamadım şiiri fakat Kul Nesimi'nin kitabında bu şiirin bütününe rastladım. Cahit Öztelli'nin hazırladığı 17. yüzyıl tekke şairi Kul Nesimi isimli bir kitap bu. Türk etnografya, folklor ve Turizm Derneği yayınlarından çıkmış İstanbul 1969 basımı. Az önce dinlediğimiz türkünün sözlerini ufak tefek farklılıkları da olsa künyesine aktardığım Kul Nesimi'nin kitabında 29. sayfada bulabilirsiniz. Burada bütün sözleri dercedilmiş kitaba. Bir de şiirin altına bir not düşülmüş. Bu not da çok enteresan geldi bana onu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Not aynen şöyle. Bu nefes şimdi bile Anadolu'nun birçok yerlerinde din törenlerinde eksik olarak söylenmektedir. Ninni olarak da söyleniyor. Not böyle ve bu nefesin e, ninni olarak da söylenebiliyor olması çok garip geldi bana ve sizlerle paylaşmak istedim. <gülüyor> Pardon. Şimdi sırada Nülfer Sarıtaş'ın Can Gibi isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Sözler fuzuli, müzik, hacı bayrak. Türkünün saz kısımlarının ölçüsü 9-8'lik. E, usulü ise 2-2-2-3. Fakat çok velveleli icra edilmiş. Dolayısıyla hiç e, ritim tutulmasa, usul sayılmasa da sanırım olur. Bir de buradaki fuzuli ile ilgili bir şey söylemek istiyorum ben. Yine divan edebiyatına ve halk edebiyatına aşina olan dinleyiciler fark edecek ki... Bu türkünün sözleri tanıdığımız divan şairi Fuzuli'nin üslubunda yazılmış sözler değil. Ben Fuzuli'nin divanına baktım, tek tek aradım. Bu türkünün sözleri yok. Fakat Fuzuli bildiğiniz üzere özellikle Alevi Bektaşi geleneği içerisinde çok sevilen, saygı duyulan bir şair. Ve böyle sevilen şairlerin e, tapşırmaları bazı şairler tarafından da kullanılabiliyor yani... İki üç şiir yazan kişi kendi mahlasını kullanmayıp böyle büyük bir kişinin ya da ulu olarak atfedilen bir kişinin mahlasını şiirlerinde kullanabiliyor. Şimdi dinleyeceğimiz türkünün sözlerini de fuzuli olarak aktarıyorum ama bu muhtemelen bildiğimiz divan şairi fuzuli değil başka bir şairin yazdığı şiir sözlerinden de sanırım siz de fark edeceksiniz. Şimdi Nülüfer Sarıtaş'ın yorumuyla dinliyoruz. Ben bugün hubları gördüm. Gördüm sular kenarından gelir dolmus Ben bugün bu gördüm sular kenarından gelir Zülfünü gardana dökmüş gözü onundan gelir Sen de bunu görmüşutan her Derin sığır çeşmesi dostum. Şimdi de sırada Gülseven Medar'ın Rindişeyda isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Türkünün ismi Bugün Güzellerin Şahını Gördüm. Türkünün ilk kısmı aslında bu. Sonrasında Sözleri Fuzuli'ye ait olan bir türkü var. İkisi birbirine ulanmış. Bugün Güzellerin Şahını Gördüm isimli türkünün sözleri Gevheri'ye ait. Türkü Maraş Pazarcık Göresi'nden. ...bir türkü ve Sadık Hüseyin dededen Yavuz Top derlemiş. Ve Yavuz Top'un da Değişler isimli albüm serisinin üçüncüsünde bulabilirsiniz bu türküyü. Ki ben de ilk defa orada dinlemiştim. Bu arada <gülüyor> Gevheri ile ilgili de çok kısaca bir şey söylemek istiyorum. 17. yüzyıl şairlerinden Gevheri ve Şükrü Elçin'in hazırladığı Gevheri Divanı varmış. Gevheri üzerine yapılan en kapsamlı çalışmalardan biriymiş. O benim elimde yok maalesef. Fakat Halit Bayrı'nın Aşık Gevheri isimli bir kitabı var. İstanbul Marif Kitaphanesi'nde basılmış. 1958 basımı. O kitabın 117. sayfasında bulabilirsiniz şimdi dinleyeceğimiz türkünün sözlerini. Fakat burada sözler biraz farklı okunmuş. Hatta Yavuz Top'un üstadın okuduğu biçiminden de farklı bir takım yerleri. Fakat ben buradaki şiirin bütününü okuyarak bunları düzeltme gereği duymuyorum. Çünkü meraklı olan dinleyiciler Künyesini aktardığım bu kitapta bulabilirler şiiri. <gülüyor> Türkünün devamındaki e, Fuzuli şiiri ise çok tanındık bir şiir. Zira bütün ortaokul lise kitaplarında da Fuzuli ile ilgili konu işlenirken divan edebiyatıyla ilgili hep bu gazel örnek verilir. Merak eden dinleyiciler bu gazeli Abdülbaki Görpınarlı'nın hazırladığı Fuzuli Divanı'nda bulabilirler. İmklap Kitabevi'nde 1961'de basılmış. Benim elimdeki ikinci basım ve şiir 141. sayfada bulunuyor. 264. şiir. Şimdi Gülseven Medar'ın yorumuyla dinliyoruz. Bugün güzellerin şahını gördüm ve hemen ardından beni candan sandırdı. Gevheri'den bahsetmişken önceki aylardaki küçük bir hatayı da düzeltmek istiyorum. Celal Sezer'in nispeten yeni olan bir albümü var Felek Bahane isminde. Bu albümden Tabip Olan Yara Bağlar isimli bir türkü dinlemiştik biz. Türkünün söz ve müziği Rıdvan Çıracıoğlu olarak not edilmiş albümde. Fakat ben dün akşam Gevheri'nin divanını karıştırırken Tabip olan Yara Bağlar isimli bu türkünün sözlerini Gevheri'nin divanında buldum. Çok ufak tefek değişiklikler var ama sözler neredeyse aynı. Dolayısıyla albümde de bir hata var. Yani sözler Rıdvan Çıracıoğlu'na ait değil. Sözler Gevheri'ye ait. Çünkü elimizdeki kaynakta sözler olduğu gibi bulunuyor. İlk kıtasını okuyayım istiyorum şiirin. Belki hatırlar dinleyiciler diye. İlk kıta şöyle. Gel efendim merhem eyle, tutmaz olduğu yara bağlar, beni mecruh etme böyle, tabip olan yara bağlar. E, bu şiiri az önce künyesini aktardığım kitabın 155. sayfasında bulabilir dinleyiciler. Gevheri de bu arada çok lirik bir deyişi olan saz şairlerimizden. Ben uzun zaman sonra dün akşam tekrar çok keyifle okudum büyük bir kısmını. Şimdi ise sırada Hüseyin Tuğra'nın yeni çıkan Leyla Nefesi isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Türkü Tokat Zile yöresinden Sadık Doğanay ve Ahmet Başar'dan Ali Ekber Çiçek derlemiş. TRT repertuarında böyle kayıtlı. Fakat Ali Ekber Çiçek'in Anadolu Müzik'ten çıkan Yolumuz Gurbete Düştü isimli albümünde Sözler Fuzuli Müzik Ali Ekber Çiçek olarak not edilmiş. Fakat... Bu türkünün de sözleri Fuzuli'ye ait değil. Yani divan şairi olarak tanıdığımız Fuzuli'ye. Çünkü bu şiire de baktım divanda. Bu şiirin bir şaire, güçlü bir şaire ait olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü dinlediğinizde sanırım siz de aynı fikri paylaşacaksınız benimle. Sıradan bir şiir değil. Fakat elimdeki kaynaklarda bu şiiri kimin yazmış olabileceğine dair herhangi bir şeye ulaşamadım malumata. İlerleyen haftalarda böyle bir malumata ulaşırsam sizlerle paylaşacağım muhakkak. Şimdi Hüseyin Turan'ın yorumuyla dinliyoruz. Bir güzeli Mete'deyim. yanması Yamasın yanmasın yanmasın yanmasıyanması o sönmeyen yanmasın yanmasın yanmasın yanmasın yanmasın yanmasın, yanmasın. yanmazsın yanmazsın ben, ben dinlediğimiz türkünün Alekber çiçeğin yolumuz gurbete düştü isimli albümdeki künyesini de aktardım fakat bu gibi albümlerde çok fazla hata yapıldığı için TRT repertuarında yazılan künyeye daha çok itibar etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bir de bu türküyü Alekber Çiçek'in yorumundan dinlemek ayrı bir güzel şüphesiz. Meraklı olan dinleyiciler muhakkak dinlemiştir zaten. Fakat ben başka bir adres daha göstermek istiyorum. Nida Ateş'in konser kayıtlarından birisini bir arkadaş videoya çekmiş ve ...internete yüklemiş... ...Nida Ateş... ...ve bir güzelim methedeyim... ...diye ararsanız internette... ...o video'yu bulabilirsiniz... ...ses kalitesi çok çok iyi olmasa da... ...keyifle dinlenebilecek kadar... ...güzel bir kayıt... ...Nida Ateş'in o yorumu gerçekten... ...çok güzel... ...fakat ben radyoda sizlerle paylaşamadım... ...zira ne bir TRT kaydı... ...ne de bir albüm kaydı... ...dolayısıyla burada sizlere... ...dinletemiyorum... Fakat meraklı olan dinleyiciler varsa Nida Ateş'in o muhteşem yorumunu da dinlesinler bence. Şimdi sırada Yasemin Göksu'nun Ateş Oldum isimli albümünden bir Meluli türküsü dinleyeceğiz. Sözler Meluli'ye ait, müzik anonim, Maraş-Afşin yöresinden bir türkü bu. Bildiğiniz üzere zaman zaman üzerine kaynak kitap bulduğum saz şairleriyle ilgili programlar da hazırlıyorum. Bundan önce Sıtkı Baba, Meluli ve Dertli üzerine programlar hazırlamıştım. O yüzden Meluli üzerine tekrar bir şeyler söyleyerek vaktinizden çalmak istemiyorum. Ama 20. yüzyılda yaşamış olan en önemli saz şairlerimizden birisi. Bir de bu türküyü de önceki programlarda farklı yorumlardan dinlemiştik. Ama yine meraklı olan dinleyiciler varsa ve dinlememişlerse Hüseyin Bey Dilli'nin Girdap isimli albümünden... Bu türküyü dinlemelerini tavsiye ederim naçizane. Şimdi Yasemin Göksu'nun yorumuyla dinliyoruz. Bugün Nalanu Efkanım. Bütün cismim yandı dilbe. Nergis menevşi Kan karıştı akan yaşa Gözüm kan boyandı Dilber Kan karıştı akan yaşa Gözüm kan boyandı Dilber Açıram garip gönlüme Hayt ki sana kandı dilber. be Acıram garip gönlüme Hayt ki sana kandı dilber. Bu arada şimdi stüdyoda dinlerken fark ettim. Yasemin Göksu bir dizeyi şöyle okudu seyrettim da ile taşı fakat e, Meluli'nin divanında orijinal şiir böyle değil zaten türküyü yorumlayan diğer sanatçılar da doğru e, bir biçimde okuyorlar bu dizeyi aslında seyrettim da ile taşa olması gerek bu dizenin e, seyir kelimesi bildiğiniz üzere daha ziyade gemiler için kullanılıyor günümüzde fakat gezme gezinti e, gibi anlamları da var yani yolculuğa çıkmak gibi Dolayısıyla Meluli'nin burada kastetmek istediği şey, oturup dağ taşı günümüzde kullandığımız anlamda seyretmek, oraya nazar etmekten ziyade dağa taşa gezintiye çıkmış olmak. Bunu da e, düzeltmek istedim. Fakat şimdi aklıma geldiğinden e, şiirin divanda hangi sayfada olduğunu aktaramayacağım sizlere maalesef. Sırada Yusuf Benli'nin Gönülden Süzülen Türküler isimli albümünden dinleyeceğimiz bir semah var. Fakat bu Semah'ın künyesiyle ilgili malumat aktaramayacağım sizlere. 9-8'lik, 2-4'lük ve 5-8'lik ölçüler kullanılmış. 9-8'lik kısım 2-2-2-3. 5-8'lik kısım ise 2-3 usulünde icra ediliyor. Yusuf Benli'nin Gönülden Süzülen Türküler isimli albümünden dinliyoruz. Semah. Şimdi sırada Sabahat Akkiraz'ın "Bendeki Yaralar" isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Daha doğrusu bir semah bu. Semah Tokat zile yöresine ait ve bu semahı Sabahat Akkiraz kendisi derlemiş. "Ezel Bahar Geldi" ismiyle biliniyor. Fakat zile semahı olarak da tanınır bu türkü. Şimdi Sabahat Akkiraz'ın yorumuyla dinliyoruz. Şimdi de Erenler Muhabbeti isimli albümden Musa Eroğlu'nun yorumuyla bir türkü dinleyeceğiz. Türkünün sözleri Pir Sultan Abdal'a ait. Fakat künyesiyle ilgili bir malumat aktaramayacağım sizlere. Zaten bu gibi özellikle Alevi Bektaşi Kültür Dairesi'ne giren e, şiirlerin bestelenmesi e, çok sık karşımıza rastlan çıkan bir şey. Fakat TRT repertuarına bunların önemli bir kısmı alınmamış. Ya da derlemelerde belki karşısına çıkmadı derleme yapanların. Bu yüzden künye konusunda bu gibi eserlerde sık sık problem yaşıyoruz. Dinleyeceğimiz türkünün ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-3-2-2. ''Bir seferim vardır.'' Seferim vardır um yüzüne, ceda başımdan geri gözlerim, ceda başımdan geri gözlerim. Tuterimden kaldır gurklar yediler, gurklar yediler. Bir hümmeti keskin piri gözlerim, bir hümmeti keskin piri gözlerim. dinde girdim helale açtım gözüm baktım bir hub cemale Yüzüm açtım baktım bir hub cemale sıtkıla çağırdım, cettim celale cettim celale eriş huzuruna bir acarı gözlerim eriş huzuruna bir acarı gözlerim emanışı mevlam hak diyenin övrür beşi mevlam hak diyenin övrür beşi din serverim Muhammed'in eşi canan eşi halile yapılan şarı gözlerim halile yapılan şarı gözlerim Ali sırrı sıratı geçen cennettir yeri sıratı geçen cennettir yeri vesel garahinden yemen'den beri yemen'den beri Muhammed Ali'den nuru gözlerim Muhammed Ali'den buğu gözlerim Şimdi de sırada Arif Sağ'ın Hak Değil Midir isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Bu türkünün başka bir varyantı, belki varyant demek de doğru olmayabilir. Çünkü sözler aynı olmasına rağmen ezgi farklı. Muhabbet serisinin birinci albümünde vardı. Ve bundan 4-5 yıl önce biz Arif Sağ'ın yorumuyla o türküyü de dinlemiştik. Muhabbet 1'de bu türkünün künyesi Yöre Doğu Anadolu Kaynak Arif Sağ olarak gösterilmiş Sanıyorum bu türkü içinde aynı künyeye aktarmak Yanlış olmaz e, Fakat bu eski bir Daha da eski bir icra Benim icradan anladığım kadarıyla Ve Arif Sağ'ın Günümüzdeki klasik bağlama icrasından Biraz farklı e, Özellikler taşıyor Aslında bunun üzerine de belki uzun uzun Konuşulabilir ama hem teknik bir mesele Hem de Zamanımız kalmadığı için bunun üzerinde durmak istemiyorum. Ama dinlerken halk müziğine aşina olan dinleyiciler sanıyorum fark edecekler bunu. Arif Sağ'ın Hak Değil Midir isimli albümünden dinliyoruz. Mürvet'e geldim. Diğer ismiyle Ya Muhammed. Bildiğiniz üzere her hafta programı sonunda ses kaydı günümüze ulaşmış halk aşıklarından, kaynak kişilerden ya da yöre sanatçılarından türküler dinliyoruz. Bu hafta programı sonunda Davut Sulari'den bir türkü dinleyeceğiz. Önceki programlarda Davut Sulari'nin öneminden, ondan etkilenen kişilerden bahsetmiştim. O yüzden tekrar üzerinde durmayacağım. Fakat bu bölümde bildiğiniz üzere artık arşiv değeri taşıyan kayıtlara da yer veriyoruz zaman zaman. Dolayısıyla az önce dinlediğimiz Arif Sağ yorumunu da bu bölüme katabilirsiniz. Bunun kararını sizlere bırakıyorum. İsterseniz dışarıda bırakın, isterseniz o bölümün içindeymiş gibi düşünün. Şimdi Davut Sulari'nin yorumuyla dinleyeceğimiz türkünün ismi Akıttın Gözümden Yaşı. Ve bu türkü de bir Davut Sulari türküsü. Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Tuna Tunalı'ya çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. <Gülüyor> Gözümden yaşı eritir dağ ile taşı akıtsın gözümden yaşı eritir dağ ile taşı alidirim amlar başı alidirim amlar başı daxilallah allah allah allah evvelallah allah allah allah, allah. Dönemem, ben de namem estağfirullah ben deyim Allah ey İmam hal sana da vardım Şhişi hiddananı da gördüm immamları kıkına dim immamlarııkına eridim erdim, İmamlar erdim. Allah Allah Allah Allah Evel Allah hak Allah Ya Lil Ya Lil Ya Lil Ya Lil Ya Lil Ya Habibim Ya Habibim Minel Taal Taal Nasam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 Kurt ereli kendin ara vurgunan vecidi dara vurgunan vecidi dara de pel Allah Allah Allah Allah evvel Allah hakir Allah dönemem estağfirullah Dilden dile titreşimler. <gülüyor> Hazırlayan Destan, Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Tuna Tunalıya teşekkür ederiz. Açık Radyo, Açık radyo.